Bilemedim bir şey yapmamıştım. O gün yazılmış gene sebap denilecekmiş diye ey kulum onlar senin dünyada yaptığın dualarının mükafatı. O zaman istediğin şey benim kaderime uygun olmadığından o istediğini orada vermedim ama bu mükafatı verdim. de onun için bu mükafatı verdi. Çünkü et dua o güzel Allah'a dua etmek ibadettir. Onun sevabı var. İstediğini ya aynen verin. Ya daha ayetini verir ya ahirette mükafatını verir. Onun için hemen at an Dua etti de duasının karşılığını görmedi. Ya Rabb'i ben şimdi istiyorum ki gökten hop hop küt önüme bir telse altın düşsün. Ya ama yani Yani her böyle işin kolayına kaçıyorsun yani sen şimdi. Allah çalış demiş, çobalar demiş, kazan demiş vs. Yani Allah ona da kadir. Bak artık bir torba altında düşer yani dükkanda olmuştu. Allah biler bir şey yapar ama işte bazen olduğunu görmezsen o zaman ne diyeceksin? Gene ham diyeceksin. Sel yakul, elhamdülillah, Her halde Allah'a hamdolsun. Nasıl hal olursa olsun, öyle veya böyle, Müsbet veya menfi. kabul veya başka şey, her halde Allah'a hamdolsun. Yani verince Allah'ı de vermeyince başka bir şey mi olacak? Gene seviyor. Gene sevmeyi öğreneceğiz. Yani güneş de olsa, yağmur da olsa, sıcak da olsa, soğuk da olsa, hoşnutluk da olsa, üzüntü de olsa, sevinç de olsa, bayram da olsa, üzüntü de olsa, keder de olsa, biz Allah'ın kılıyız. Allah'a bağlılığımız sarsınca. Öyle devam etmek lazım. Elhamdülillahi ala kulli hal. Her halde Allah'a hamd olsun demeyi öğreneceğiz. Hoştur bana senden gelen ya gün Gül yahut Tüken dediği gibi. Allah bizi sevdiği kul etsin muhterem kardeşim. Günahların her çeşidinden korusun. Haramların her çeşidinden korusun. Sevdiği kul olarak yaşamayı nasip etsin. Bir şeyleri öğreniyoruz, öğreniyoruz, öğreniyoruz. Öğrendiğimizi uygulamak nasip etsin. Öğrendiklerimizden istifade etmek nasip etsin. Rabbimizin huzuruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varalım. Rızasına erelim, cennetiyle cemaliyle müşerref olalım. Sonunda, sonunda pişman olacak bir ömür ki çirtmesin Allah bize. Allah Allah. şeytana uydurmasın. Fatiha-i Şerife, maal beslenir. Üç ı şerife. Bir Elem Neşrah Eke Suresi Besmeleyle. gulhu vaallahu ahad rahat Fatiha-i Şerife, maal besmele. Üç saravat şerife. فَالَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّا اللَّهِ was wow. good الله تعالى عليه القران وفي وصيه ومن تبعه بإحسانين أجمعين اود بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا واسبحوه بكره تنصيلا Yen aleyküm ve melaiketo hu yuhricukum min el zulumati ila en nur ve kana bil mu'minina rahima tahiyyatun minna ve melaiketohu selam ve e'adenehum ala Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun Feselamu ala'l-mursuelin Velhamdülillahi rabbil alemin amin Subhane rabbiyel alilale al-vehhab Velhamdülillahi hak ve hamdihim Ve salatu ala seyyidina Muhammedun ve alihi ve sahbihi Ve nem tabi'ahu bi ihsanin ilahiyen middin Emma abadu ya rabbena, ya rabbena ya rabbena Hatta haceganımıza çekilmiş olan yetmiş bin kelimeyi tevhidi ve 4.400 adet selatsız tefriciyeyi vesair hayratu hasenat ve ibadet ve taatımızı lukhun ve keremine ahsen ve ethem olarak kusursuz olarak kabul eyle yarabbim ecz-ü cenz'in kesiller kazanmamıza bu naçiz ibadetlerimizi vesileyle yarabbim bizi rahmetine eldir yarabbim rızana vasıla bile yarabbim hasıl olan ücret-ü mesubatı evvelen ve hâsefet Efendimiz, Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa sallallahu aleyhi ve alihi ve selleme teslimen kesira hazretlerine acizane, maçizane, az ve hibe ve hediyeledik. Şu anda vasıl eyleyelim. Peygamber Efendimiz'i bizlerden hoşnut ve razı eyleyelim. Peygamber Efendimiz'in sevgisine, şefaatine, iltifatına, teveccühine, ermeyi cümletine nasip eyleyelim. Peygamber Efendimizin, Al, Efendimiz'in alinin, ashabının, etbaının, ahbabının ruhlarına ve hasreten ümmet Muhammed'in mürşitleri, manevi halifeleri, Peygamber Efendimiz'in vekilleri, Sadat ve Meşayih Turuk-u Aliye'mizin ruhlarına, Ebu Bekir, Sırtık ve Ali Murtaza'dan hocamız Muhammed Said-i kadar Turuk-u Aliye'miz silsilelerinden güzel an eylemiş olan Sadat ve Meşayih'imizin ve Esatür'lerimizin ve onlara tabi olan kalekilerin tarikat kardeşlerinin, müridlerin ruhlarına hediyeleli dua süreyle yar. Bu bedeleri fetheden fatihlerin, şehitlerin, gazilerin, mücahitlerin ruhlarına ikram edeyim. <gülüyor> Bendemize meşhur olduğu rivayet edilen yüce Aleyhisselam'ın, Ebu Eyyub el Hazretleri ve sahib talebe kıramın ve tüm salih ve salihat ve evliya <gülüyor> Allah'ın <gülüyor> Gruplarında hediye edelik, vasıl eyle yarabbim. Asreten, kitabını okuduğumuz Gümüşhaneli hocamızın, kendisinden feyze aldığımız Muhammed Zahid-i hocamızın ruhu fakine hediye edelik, vasıl Amin. Amin diyen kardeşlerimizin ahirete göçmüş olan bütün sevdiklerinin geçmişlerinin, yakınlarının ruhlarına da ayrı ayrı ikram eyle yarabbim. Amin ve hediyelerimizden cümlesini müstafiler eyle ya yani. Cümlesinin kabirlerini külmür ruhlarını mesrur eyle. Makamların hala derecelerini yüksek eyle ya Rabbi. Kabirlerini cennet bahçesi eyle ya yani. Biz yaşayan mümin kullara da günahlardan dönmeyi, sevaplı işler işlemeyi nasip eyle ya yani. Haramlardan vazgeçip helal işlerle meşgul olmayı, helal kazançtan kazanç kazanmayı nasip eyle ya yani. Bizi yolunda daim zikrinde kaim eyle yarabbim. Ümmet-i Muhammed'e faydalı eyle yarabbim. Ömrümüzü rızana bugün geçirmeyi nasip eyle yarabbim. Hastalarımıza acilen şifalar ihsan ediyoruz. Çocuklar anası olan bir kardeşimiz varmış. Onun özelliklerinde hastalarına şifalar ihsan ediyoruz. Dualarımıza hazır eyle yarabbim. Hastalarımızı hasıl eyle yarabbim avut olmak isteyen bir kardeşimiz duvar istiyor. Kırsın ve başarıyla zaman olmasına avut olsun. olan bir kardeşimiz duvar istiyor. Peygamber Efendimiz'in cebahtine, onun ve bizim ailelere bu sakal kürtetini ifade ettiğin daha ince ince sünnetleri ifade etmesini Efendimiz'in böylece cebahtine ve Peygamber Efendimiz cünnetini niya edenlere verilen özellikle şehit sevabını onun da bizlerin de kazanmasını nasip edelim. Ya Rabbi, Rabbi ve sahip İslam bengelerini her çeşit afetlerden, felaketlerden, musibetlerden, semavi arazi efendim e, <gülüyor> musibetlerden, düşmanların, fasıkların, facirlerin galebesinden düşmanların talbi ve zulüm ve tecavüz ve istilasında mahzû ele yaraladık. İstilaya uğramış bedelleri kurtarıyorlar. Esir kardeşlerimizi esaretten Kara ele yaraladık. Düşmanlara karşı çarpışan kardeşlerimizin mansur ve müeyyit ve muzakker ve zalim ele yaraladık. Zalimlerden Aziziz bir intikam, isminler Müslümanların intikamına al Ya Rabbi. Kafirler kahreyle Ya Rabbi. Müslümanların cihana hakim eyle Ya Senin dinini dünyanın her yerine yaymakta bize şerefli hizmetler nasip eder. Bizim elimizden, bizim maddi yardımlarımızdan, paralarımızdan, nice insanların İslam'a gelmesini, hidayete ermesini nasip eder. Evlatlarımızı, ailelerimizi, nesillerimizi, cürriyetlerimizi de İslam'da daim eyle, Ya Biz başkalarını müslüman etmeye çalışırken onları imandan ayırmaya Ya Ayaklarını kaydırmaya Ya Rabbi. Küfre bulaştırmaya Ya Rabbi. Nefse ve şeytana hiçbirimizi uydurma, Ya Yolunda daim, zikrinde daim ibadet ehli eyle, Ya Amin. Hayırlı ilimlerle mücehede eyle, Ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeyi nasip eyle, Ya Anamızın dili Arapçayı öğrenmeyi nasip eyle. Amin. Dinde fakih olarak dinin ahkamını bilerek hayatımızı rızana uygun geçirmemizi nasip eyle. Amin. Sıhhat ve afiyet ver ya Rabbi. Dert verip inletmeyi ya Kapı kapı dolaştırıp şifa aratmaya ya Rabbi. Hastanede mağdur durumlara düşürmeyi ya Rabbi. Helal, temmiz, kazançlar ihsanı ile ya Rab. Helal kazançlarımızı, evlatlarımızı helalinden yetiştirmeyi nasip et. Haramların her çeşidinden bizi sen koru Ya Rabbi. Bizi nefse ve şeytana uydurma Ya Rabbi. Kendi nefsimize bir göz yumup açıncaya kadar bile bırakma Ya Rabbi. Tevfikini refikeyle Ya Rabbi. Marifetini ihsan Ya Rabbi. Muhabbetini gönlümüze yerleştir Ya Rabbi. Gönlümüzün pasını gider Ya Rabbi. Gönlümüzü pür nur ya yarabbim son nefeste buyurun beraberce diyelim iman ile Kuran eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü <gülüyor> <gülüyor> diye diye mümini kamiller olarak göçmeyi nasip eyle yarabbim huzuruna sevdiğin razı olduğun yüzü açık kurlar olarak gelmeyi nasip eyle yarabbim Tabirlerimizi cennet bahçesi eyle. Ahim. Tabirden kalkınca peygamber efendimizin niva'un Hamdi altında bizim peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşif edilir. Mahşer gününde insanlar hesaba çekilip mahşer halkı terlere batıp korkudan titrerken bizi aşırı adanın gölgesinde gölgelendiriyor. Ahim. Defter divanı açıp hesaba çekip bizi mahşer halkına mahşub etme yarabbim. İlk giren bahtiyarlarla beraber bizi firdevsi alana dahil eyle. Cemalini müşahede zevkine dahil eyle. Habibi edebiyle komşu eyle ya Rabbi. Bi hürmeti esma-i celalü hücra ve habibi ker ve bi hürmeti esrar-ı suret-i fatiha. Bizim hak yol bakvamızın Yalova'da yaptırdığı bir kız Kuran var çok güzel oldu. Bahçeli bir şey de. Büyük bir yapıda oldu. Kalerberleri plan takılma durumunda. Yardım lazım. Ki orada kızlarımız İslami ilimleri okuyacaklar. Hafız yetişecekler, alim yetişecekler inşallah. O, o bakımdan dışarıya çıkanlar bu yardımı orada toplayacaklar. Yardımcı olsunlar. Allah hepimizden razı olsun. Bir kardeşimiz soruyor. Kendi başımıza hasmi ağaca gel yapabilir miyiz? Yapılabilir Hat mahcü gelince de yapabilirsiniz. Hatma mahcü gelince de yapabilirsiniz. Abdullah'ın hocamız şahsen her, her gün kendi bir hat mahcü gel Çok sevaplı olduğundan efendim yapın yapabilirseniz tavsiye ederim. Bazılarının şöyle bir fikri var diyor birisi. Mikrofon kullanmak caiz değildir. Bunu aslı esası yoktur. Kullanıyoruz faydalı diyor. Kullanmasak kimse duymaz. Kabe'de de kullanılıyor. Kabe-i de kullanılıyor. Efendim kalabalık olan yerde, her yerde kullanılıyor. Efendim bu, bu işin şeyi şudur namazda imam burada namaz kıldırıyor. Başka bir yerde tel çekilse evde, dairede başka bir mekanda o imama uymak olur mu? Mikrofonla sesi geliyor diye. Olmaz. Çünkü mekan aynı değil. Ama mekan aynı olduktan sonra efendim sesin duyulması için mesela Süleymaniye Caisi, camisi kocaman, gümbür gümbür cami. İmam ne kadar bağırsa sesi öbür taraftan duyulmaz. İşte bunlar sesin duyulmasına yarıyor. Bunlar alettir. Allah'ın kanunlarına göre, elektrik kanunu şeyine göre çalışıyor. Faydalı iş görüyor. Nasıl otomobile biniyorsak, nasıl şimdi efendim e, telefonla konuşma yapıyorsak, nasıl uçakla hacca gidiyorsak Efendim deveyle gitmiyorsak Efendim nasıl e, Evimizde hava gazı Kullanıyorsak odun yapmıyorsak Nasıl çamaşır makinesi kullanıyorsak Kazanın altına e, Odunları çatıp üstüne sodalı suyu koyup Efendim dövecekler şeyi, e, Dövüp Fırtçı fırtçı fırtçı Çitileceğim falan diye Kadınların elleri yara olmuyor e, Çamaşır makinesi kullanıyorsak Allah işte bunlar da alet olarak Şey yapmış sesimiz duyuluyor peyplere sesimiz geçiyor bunlar sayesinde. Bu vaazı başka başka yerlerde başkalarda şey yapıyor. Onun için ne mahsur olması faydası var. Mahsur ne demek? Faydası vardır. Faydası gün gibi aşikardır. Elbette kullanılacak. Elbette yapılacak. Yapmamak yanlıştır. Samsun'dan gelmiş bazı kardeşlerimiz efendim İsmail hocadan selamlar getirmişler. Efendim ee, ders tarzılemek istiyorlar. Başka kimseler de var. Karşıdaki salon var orada bir. Akşer akşamı kaç dakika var? 20 dakika var. Hemen oraya gitsinler. Ben de 5 dakika içinde bazı sorumlulukları halledirim. <gülüyor> bir şey yapayım. Ders alacaklar. oraya gitsin, ders vereceğim. Efendim? Yes. <gülüyor> ya Yast sonra sonra ...bir kardeşimizin, evladımızın düğünü var... ...hepinizi davet ediyor düğün sahibi... ...yatsı namazı kıldıktan sonra... ...düğün yemeği olacak aşağıda... ...malumunuz olsun buyurun... ...bu seyirçli günümüzde aranızda olun... ...evet... ...ailem sakalımı kesmemi istiyor... ...ne yapmam gerekir? Sakalı aileye kattırmamak gerekir... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ...çünkü... Hocamız demiş ki bakın muhterem kardeşlerim. Yani kompliman yapın, kendinizi ne yaparsanız yapın. Hocamız demiş ki bakın birisine. İşte benim karı şöyle diyor, böyle efendim şunu bunu, efendim sözümü dinlemiyor bir anne filan. İşte ayrılmak istiyorum filan. Hocamız sabırla dinlemiş, dinlemiş Ben bende çok tesir etti bu söz. Bir kadını ileriden idare edemeyen adama ben adam Demiş Ya hediye alın, gönlünü alın, Yüzük alın, bilezik alın, küpe alın. Kadına yalan söylemek caiz. <gülüyor> Peygamber Efendimiz söylüyor, sen dünyanın bir tanesisin, gönlümün sultanısın de, o da tamam, ne, ne istersen emrim, emrin baş, başım gözüm üstüne, emret ne istersen yapayım aslında. Yeter, yeter, yeter ki benim sakalıma dokunmayacak, gülecek kadınca, her yade diye. madem bu kadar kuzu kuzu şey yaptın, affettim diyecek, bağışlarım, kalsın kadar diyecek. Dedesin ismini Hüseyin olarak koymuş birisi. Yanına efendim e, bir isim daha istiyor. Hüseyin Hüsamettin olsun. Böyle iki isim yakın çok kullanılır. Bizim kardeşimiz de izin verirsen şurada bir şey vardı. Hüsamettin kardeşimiz. Hüseyin Hüsamettin olsun. Birisi enteresan bir şey göndermiş. Muhterem efendim sizin ve tüm ihvanın. 27 Ocak çarşamba günü Evleti Ali Adi Osmaniye'nin 694. Kuruluş yıl dönümünü kutlar. en diriliş ve kuruluşlara vesile olmasın. Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz diyor. 27 Ocak'ta demek ki Osmanlı İmparatorluğu'nun 694. kuruluşuymuş. Çoğunuz bilmeden geçti yani. Ocak? Geçmedi az. 27 Ocak. <gülüyor> Hah, aferin. Hakkında <gülüyor> hatırlatmış oluyor. Tabi bunlar bizim derece, dedelerimiz. Osmanlı kim? Şu bizim iki nesil önceki dedemiz Osmanlıydı Biz şimdi TC vatandaşıyız yani Osmanlı bizim dedemiz yani Yabancı değil Osmanlı'yı kötüleyen kimi kötüliyor? Bizim dedemizi Ama şimdi anlıyorlar Ah diyorlar Osmanlılar 7 asır 7 düvelle baş etmiş Karşı çıkmış Ve içindeki nice milletleri Kavgasız huzur içinde yaşatmış Osmanlı'nın çekildiği yerde huzur kalmamış Kavga bitmemiş Hala gidişiyorlar diye Ah Osmanlı diyorlar Bulgar diyor Bulgar, ah Osmanlı diyor ah neydi o devir diyor. ne mutluyduk diyor, evimiz vardı diyor ineğimiz vardı, tavuğumuz vardı diyor geldi diyor bu diyor şey diyor efendim e, komünizm diyor, Ruslar geldi mahvolduk diyor Bulgar, Bulgar söylüyor bunu burada çok güzel şeyler var, sorular şeyler var ama ders alacak kardeşlerimiz var, zaten bunlar bitmez ezan okunur, ne yapalım kusura bakmayın, bağışlayın, affedin dua edin biz de size dua edelim, siz de bize dua edelim. Allah hepimizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Aleyküm. <gülüyor>